Elhamdülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve kila, kala şafi'iyyetu fî tarifil fukh, el-ilmu. بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ min اَذِلَّةَ تَفْصِيلِيَّةِ Bugünkü dersimizin konusu i̇mam Şafi'i Rahimehullah'a göre fıkhın tarifidir. Bir önceki derste yani önceki derslerde Hanefilere göre fıkhın tarifini yapmıştık. Bugünkü derste Şafii'lere göre fıkhın tarifini yapacak. Fıkıhın tarifi hakkında i̇mam Şafii şöyle diyor. Nedir fıkı El-ilmi. Kel-cins. Şerhte diyor ki, El-ilmu, kel-cins diyor. Bunu daha önce de söylemiştik. Çünkü usul ilminin tarifinde de, usul nedir? Ayman yorafu bihi Oradaki ilim kelimesi içinde, aynı şekilde, kel cinsi demişti. Yani cinstir demiyor da kel cinsi, cinç gibidir diyor. O kapı, cinç gibi olma ifadesi nereden kaynaklanıyordu? Geride de söylediğimiz gibi tarihler ya tarihi hakikidir veya da tarihi ismidir. Tarifi hakikiler mahiyeti hakikisi olan tarihlerdir. Olan şeyin tarihleridir. Mesela insan kelimesinin mahiyeti hakikiyeti var. Nedir o? Hayvanın natık. Yani haricde ferdi var insan kelimesinin. Dolayısıyla mahiyeti hakikiyeti var. Mahiyeti hakikiyeti olanlarda mesela insan kelimesinden insan nedir? Hayvanın natıkın dediğimiz zamanda oradaki tarihteki hayvan cinçtir. Nahtık da fasıl. Ama tarihi içmilerde, yani mahiyeti hakikiyeti olmayan, ya mahiyeti itibariyeci olan ki bizim okumuş olduğumuz bütün ilimlerdeki tarihler böyledir. Mahiyeti hakikiyeti yoktur, mahiyeti itibariyeti vardır. Bunlara tarihi içmi diyor. İşte bu tarihi içmilerde mahiyeti hakikiyeti olan, insanın tarihi olan hayavanın natıktaki hayavan cins idi ama tarihi ismilerde o hayvanı karşılayana da cins gibi derler. Fasla da fasıl gibi derler. Gibi kelimesi buradan çıkıyor. Yani kel cins demesinin sebebi budur. Şimdi biz dedik ki el ilmu ilim daha önce de söylediğimiz gibi üç manada ifade ediliyor. İlim nedir? Mesaildir. İlim nedir? Tasdikül mesaildir. Ve idrakül mesaildir. İlim nedir? Üçüncü olarak da melekedir diyor. Öyle değil mi? Yani tasdikül mesail, meleke veyahut da mesail. Ölüm bu. Şimdi burada İzmir'inin ve diğer bazı şerlerin değinmiş olduğu bir konuyu kısaca izah etmeye çalışacağız ilim kelimesinden burada maksat nedir? Onu ortaya koymak için. İlim kelimesine bu üç manayı verdikten sonra yani biz ona ister mesail diyelim, ister tasvikül mesail diyelim, ister meleke diyelim. Hangi şey olursa olsun fıkıh kelimesinin müsemmasında ihtilaf edilmiştir. Fakihler Fıkıh kelimesinin müşemması nedir? Bu noktada ihtilaf etmişlerdir. Bazıları demişlerdir ki Fıkıh kelimesinin müşemması Fıkıh bütününün kap'i olmasıdır. Bazıları demişler, bütünü derken bütün mesailinin kap'i olmasıdır. Bazıları da demişlerdir ki Fıkhın bütün mesailinin Zanni, galibi zannî olmasıdır. Bazıları da demişlerdir ki, fıkıhtaki bütün mesail, bir kısmı kap'idir, bir kısmı zannîdir. Şunu öncelikle ifade edelim ki, böyle bir ihtilaf, nereden kaynaklanıyor? Böyle bir ihtilaf, edinleyi nakliye, fıkhın bütün mesailinde, kap'iyeti ifade eder mi? Yoksa bütün mesailinde zanniyeti mi ifade eder? Yoksa bazı mesailde kap'iyeti, bazı mesailde zanniyeti mi ifade eder? Bunda istilaf olduğundan dolayı fıkıh isminin müşemmasının kap kulluhu kap'iyyün kulluhu zanniyyün yani kulluhu derken fıkhın bütünü tüm bütün mesaili kap'idir zannidir veya bir kısmı kat'idir, bir kısmı zannidir. Hemen aklınıza şu sorunun geldiğini anlıyorum. Assalat-ı vacibetün kat'idir. Dolayısıyla kulluhu zannigün diyenler neye dayanarak bu ifadeyi söylüyorlar? Yani fıkhın bütün mesaili zannidir derken neye dayanıyorlar? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir düşünce olabilir mi daha doğrusu? Ama biz Berçin gelki bölümünde göreceğiz Ne göreceğiz orada? Fıkıh, Araplar derler ki, el fıkhu zannu, fıkhu zandır derler. Bu ifadeyi çok kullanırlar. Orada kast edilen nedir? Orada kast edilen fıkıh, diniye dediğimi, namazın farz olması, orucun farz olması, faizin haram olması, dina'nın haram olması, hırsızlığın haram olması, Zekatın farz olması gibi zaruriyah diniye dediğimiz meseleler bu tarihin içerisinde yoktur. Bu tarihin içerisinde yoktur. Nitekim bunu tarihin ilerleyen bölümünde "ve ma ulime daruratan din dinden olduğu zorunlu olarak bilinenler de bu tarihten çıkar diyecek. Dolayısıyla Bizim burada fıkıh lafzının müşemması fık, fıkıh lafzının müşemması fıkın bütün mesaili kapidir, bütün mesaili zannidir diyenler bütün mesaili zannidir diyenler buradan hareketle. Yani müçtehide nişbetle bunu yapmaktadırlar. Bunu söyledikten sonra yani fıkıh lafzının Müşemmassında bu irtifahın naklettikten sonra ikinci bölümüne geçelim. Ölüm kelimeci hakkında vereceğim bilgiyi. İkinci bölümde şu: Ölüm zikredilir, utlak edilir. Ondan ne kastedilir? Yakini kastedilir. Ölüm utlak edilir. Ondan ne kastedilir? Üç kasıt var. O üç kasıttan hangisinin maksat olduğunu. Fıkkın müsemmasına uygulayarak çıkarmaya çalışacağız. Onu çıkardıktan sonra da inşallah meşeleler kolaylaşacaktır. İlim lafzı utlak edilir, onunla yakini kastedilir, Yakini Yani bu ilim dediğimiz, işte mesailen ibaret olsun, işte mesaili tasdikten ibaret olsun, işte melekeden ibaret olsun, o ayrı bir taraf. Bununla birlikte ilim dendiği zamanda, Yatini kastedilir. Veya huda ilim mutlak edildi, ilim dendiği zamanda mutlak mesai, mutlak melek, mutlak tasdik kastedilir. İkincisi bu. Veya ilim dendiği zamanda bundan mutlak idrak kastedilir. Yani tasavvurata ve tasdikata şamil olan mutlak idrak kastedilir. Burada onu cennet yapacağız. Çünkü dikkat ederseniz hemen Mullah Hüsrev'in ibaretinde el-ilmu diyor, ondan sonra bir ahkam deyince haraceli diye tasavvurat diyecek. Demek ki tasavvuratın bunun öncesinde ilmin tahtına ne olması lazım? Girmesi lazım. Çıktı demek diyebilmek için öncesinde girmiş olması lazım. Bunlar bu açıklamalarla sırf o kayda doğru mana verelim diye yapılıyor. Demek ki ilim ıtlak edildiği zaman buna, bundan üç şey kastedilebilir. Ya yakini, ya mutlak mesail veya veyahutta mutlak idrak kastedilir. Şimdi biz ilimden yakiniyi kastedecek olursak geride fıkıh laf, biz fıkın tarifini yapıyoruz. Fıkıh isminin müsemması nedir derken vermiş olduğumuz üç tane farklı görüş var. Neydi onlardan? Onlardan. Fıkhın bütünü, yani bütün mesaili kap'idir demişti. Fıkhın bütün mesaili zannidir bir görüşe göre. Bir üçüncü görüşe göre de fıkhın bütünü bir kısmı kap'i, bir kısmı zannidir demişti. Eğer biz ilim kelimesinden yakiniyi kastedersek, bu fıkhın isminin müşemmasına yüklemiş olduğumuz üç manadan ikisi Yakini olamayacağı kesindir. Neden? Çünkü ne diyordu ikinci görüş? Fukh'ın bütün mesaili zannidir diyor. E onun ilimden yakini kastederseniz, o zaman o ilim, mesela fukh'ı tarif ediyoruz. Nedir fukh? El ilm, yakini olan bir bilgidir. Neyle ilgili? Biz şimdi fukh'ı anlatıyoruz. Halbuki fukh'ı neydi? Müşemmatı neydi? Tamamı idi. Ona uymadı. Veyahut bir kısmı yakik, bir kısmı kap'idir, bir kısmı zannidir ona da uymadı. Yakini kelimeci. Yani ilimden yakini bilgi, ilim manasını alırsak ona uymaz. Ama o fıkıh isminin müşemması ilk görüşe göre neydi? kulluhu kap'iyyün idi. Yani fıkhın bütün meşaili kap'iydi. O zaman fıkhın bütün meşaili kap Sözü neyle uyum gösterebiliyor? Zahirde ha gene göstermeyelim. Yapayım. İlimden maksat yakinidir dediğimizde uyum gösteriyor gibi görünüyor bize. Niye öyle söyledik? Çünkü fıkıh lafzının mükemması fıkın bütün mesaili kapidir derken oradaki kapi ile kast edilenle İlim, utlak edildiği, zikredildiği zaman yakini kast edilir dediğimizde o yakini ile kast edilen aynı şey değildir. Nasıl? Biz ileriki bahislerde gelecek, hası anlatırken diyeceğiz ki, hâs, meddûlünü kaphan ifade eder. Ve la yahtemilu gayrehu diyeceğiz. Başkasını ihtimal etmez. Oradaki ihtimali kayıtlayacağız. Nasıl ihtimal etmez başkasını? İhtimalen, naşiren, andelil diye kayıtlayacağız. Delilden kaynaklanan, delilden neş'et eden bir ihtimalle başkasını ihtimal etmez. Bunun manası nedir? Başka bir ihtimalle gayri ihtimal eder demektir. Mesela, Câil-i dediğiniz zamanda, Ceyd bana geldi, Ceyd lafı nedir? Has bir lafı. Meddülünü kapman ifade eder. O zaman gelen Zeyd'den başkası olamaz demek. Bu Zeyd'den başkası olamaz demek Zeyd'den başkası olamayacağı herhangi bir delilden uspat edilemez. Ancak Zeyd'dir bu. emin Caemi Zeyd'ün der adam alakasıyla Zeyd'in kölecini kastedebilir. Zeyd değil kölece geldi diyebilir. Ama bir delil yok ortada, bunu kastedebilir. Ha demek ki, delilden neş'et eden bir ihtimalle gayri ihtimal etmiyor. Mutlak olarak gayri ihtimal etmiyor demek değildir. Bu misali niye verdim? Burada da, fıkıh lafzının mücemması, fıkhın bütün mesailinin kap'i olmasıdır diyenler, neyi kastediyorlar bu kap'iyetten? delilden neş'et eden ihtimalle nakizini ihtimal etmez, onu kastediyorlar. Yoksa mutlak ihtimal etmez değil. Başkasını ihtimal edebilir. Ama ilim kelimesi ıtlak edilip ondan yakin kastediliyorsa, oradaki yakin gayrı asla ihtimal etmez demektir. İster delilden neş'et eden bir ihtimalle olsun, İsterse biraz önce de söylediğimiz gibi, delinden neş'et etmeyen başka bir ihtimalle olsun asla ihtimal etmez demektir yakinin. Dolayısıyla ilim kelimesinden, tarihteki ilim kelimesinden yakiniyi kastetmemiz mümkün değil. O zaman buradaki ilim kelimesinden maksat ne olabilir? Geriye iki tane kaldı. Birisi idi Söylediğimiz, Yuradıbihi mutlakul mesail, mutlakul meleke, mutlakul idrak dediğimiz kalır. Son olarak da mutlakul tasdik kalır. Son olarak da üçüncüsü neydi? Mutlak irade O mutlak iradeden maksat neydi? Tasavvurat ve tasdikata şamil olan mutlak e, idrak, kaldı idrak kaldı. Dolayısıyla biz burada... O manadan hareketle gidersek ibarenin ilerişinde biraz rahat etmiş olur. Ve gidelim. Aslında anlatılacak çok daha mesele var. Biraz daha onlara siz bakınız inşallah. Ben ön bilgisini size verdim yani. Yoksa bir satırda kalacağız. Kıh ile Kâre <gülüyor> şâfiîyetü fî tarih fil fıkh tarihinde İmam-ı Şafii Rahimullah diyor ki fıkh nedir? El-ilm, <gülüyor> Yani mutlak idraktır. Tasavvuratı ve tasdikatı idraktır. Gelginç demiştik. El ilmu idrak değil bil ahkam. Ahkamı idrak. Hala cebihi el Diyor ki bu ahkam kelimeciğine ne çıktı? Tasavvurat il çıktı. Demin girmişti zaten değil mi? Çünkü mutlak idrak dediğiniz zaman da tasavvurat ve tasdikata şamil olan idrak diyorduk zaten. Bu ahkam kelimesiyle tasavvurat çıktı. Ahkam ile tasavvurat çıkar mı hakikaten? Evet çıkar. Neden? Yenel murad bil hukmi Çünkü burada hüküm ile murat nedir? En nisbetul hukmiyetur. Nisbetü hukmiyet Şimdi hüküm kelimesine üç mana yükleyebiliriz. O üç mananın üçü de buraya uymaz. Buraya uyacak olan mana ancak hangisi olabilir? İşte Musamuf'ın söylemiş olduğu, burada, burada ifadesi bizi neyi çağrıştırır? Demek ki başka yerde hüküm farklı manada olabilir. Nitekim öyle öyleydi. Biz geride, Şafiilere göre hükmü tarihi neydi? Hıtabullah idi. Hanefilere göre ne Eser-i Hıtabillah idi. Mantıkçılara göre ise hüküm o değildir. Mantıkçılara göre hüküm ise idrak edilmiş nişbete vakıatun evlen bir vakıatun. Nişbetin vakı veya vakı olmamasını idrak etmektir. Ki buna tasdik diyor mantıkçılar zaten. Hüküm onlara göre de bu manadadır. O üç manada buraya uymaz. Buraya uyan mana hangisidir? şidir? söylemiş olduğu, "Ya'nel murade bil hukmi hahuna en nisbetul hukmiyye Nisbeti hukmiyyedir. Nisbeti hukmiyye şava imkanet beyne'l eş'ai'l hamseti. İsterse bu nisbeti hukmiyye beş şey arasında ve fa'il-i mükellefin. Mükellefin beş şeyle ef'al-i mükellefin arasında olan nispet olsun. Ne demek o? As-salatu vacibetün demek bu. As-salatu vacibetün. Nasıl çıkıyor buradan o mana? diyoruz. İster bu nispet olsun. Nispet ifadeşi tabi mantıkçıların ifadeşidir. Nahibi itibarına isnahtır o. Ama mantıklı olan nispet deniyor. İster bu nispet olsun. Beynel eşya'ı il kamser. Vücut nedir? İbaha. Keraha hürmet. Beş şey dediği bu. Bununla ve mükellefin, mükellefin fiilleri, namaz, oruç, had, zekat, faiz bunların hepsi ne oluyor? Mükellefin fiilleri oluyor. O mükellefin fiilleriyle bu beş şey arasında olan nişbet olsun bu, ki bizim burada maksadımız da odur. Yani, es-salatu vacibetun, er-riba haramun. Bakınız, es-salatu vacibetun'da nişbet var. Cümle değil miyiz? Aynı şekilde, er-riba haramun'da nişbet var. İşte bu nispet, hem de nasıl bir nispet? <gülüyor> bu nispet, Beynel eşyâ-il hamse, mesela asfalât-ı vacibetünde eşyâ-il hamse'de ne var? Vücub var. Bir de ne var orada? Fâlin mükennefi, namaz var. Veyahut el-ribâ er haramun derken, er riba yani faiz yemek tabii, kasıt ribanın bizzat kendisi değil. O nedir o? Mükennefin fiilidir. Haramun da nedir orada? Yani hürmet dediğimiz şey de o beş şeyden bir taneci bir. Nişbet işler bunlar arasında olsun. Ev gayrihima veyahut da bu ikisi yani eşya-i kamsa ile ef'ali mükellefinden başka şey arasında olsun. Buna İzmiri güzel bir yorum getirmektedir. Diyor ki bu beş şeyin gayrim, e, bu beş şeyle ef'ali mükellefinin gayrımda nişbeti i olmasından anlamamız gereken nedir diyor? Gayrdadır ama yine nereye vucu edecektir bu nisbet? Bu söylemiş olduğumu beş şey ile ef'ali mükellefin arasında olan nisbete dönecektir. Misal de veriyor ona, misalin kendisini sadece size söyleyeyim. Misal de diyor ki el vakdu sebebun li vücubi salati Vakit namazın mucubuna sebeptir. Vakit namazın vacibuna sebeptir. Burada ötüre haber var malumunuz. Burada bir nişbet var. Ama bu nişbet, beş şey ile beş şey ile mükellefin fiilleri arasında olan bir nişbet midir? Hayır değildir. Çünkü vakittir buradan. Ne oldu? Sebepdir burada ne? <gülüyor> Sebebun bir salatı derken kemahmul değil. Ama bu oraya rücu eder. Niye rücu eder? Çünkü bu اَصْفَلَاطُ تَجِبُوا بِسَبَبِ vakti şeklindedir. Buna çevrilir. Buna döner netice itibariyle. Bunu nereye çevirebiliyoruz o zaman? Genel nisbet-i hükmiye ama beş şeyle ef'ali mükellebin arasında olan nisbet-i hükmiyeye bunu çevirebiliyoruz. Böyle olur. وَالْعِلْمُ <gülüyor> بِهَا İşte bu nisbet-i hükmiyeyi İdrak tasdikun bimânel i'tikâd-ı râcihî. İ'tikâd-ı râcih kanaat demektir. Kanaat manasında olan tasdiktir bu. Şimdi burada Molla Hüsrev'e bu sözünden dolayı Molla Husrev ta dersin başında söylemiş olduğumuz fıkıh isminin Müsemması nedir demiştik bir görüşe göre? Fıkhın bütün mesaili zannidir demiştik. Bazıları diyorlar ki Molla husre burada vel ilmu bihâyi tasdikum bimânel irtikâde râcih yani irtikade Racih manasında tasdiktir demesi irtikade râcih kanaat ifadesini kullanması Mulla Kutre bin Rahimahullah fıkıh lafzının müşemmasından fıkhın bütün mesailinin zanni olduğuna delildir diyorlar bazıları. <gülüyor> İcmiri bunu reddediyor. Hayır öyle değildir diyor. Neden? Çünkü Şeyh Ekmelüddin muhtasar şerhinde diyor ki bu tarihteki ilimden maksat kadri müşterektir. Allahu Teala'nın kasdı olur. Nedir o? Yani zandan, taklitten ve yakından müteşekkil olan müşterek miktardır. Yani bu üçüdür demek istiyor. İtikada racih deyince sadece zan demek işte bir itiraz eden kişi. Hayır sadece zan değil. Bakınız Ekmelüttin babertidir. <gülüyor> Muhtasar şerhinde diyor ki burada kastedilen yani iltikad-ı racih ile kastedilen nedir? Hem yakine, hem zanna hem de taklide şamil olandır. Ekmelüttin'in ifadesine göre eğer biri iltikad-ı racihi kullanıyorsa ibaretinde yani ilimden maksat, tarif, fıkın tarifindeki ilimden maksat, irtikadı rakihtir diyorsa o kişi kanaattır diyorsa yani. Sadece zamlı kastetmiştir bunu söyleyemezsiniz. Ekmelik ibaresi bize bu bilgiyi veriyor. Ne diyor? Orada maksat kadri müşterektir. O müşterek miktardır. O müşterek miktarda nelerden oluşuyor? Üç şeyden oluşuyor. Zam olabilir, yakın olabilir ve e, taklit de olabilir diyor. Zam olabilir, taklit olabilir, yakın olabilir. Sadece özellikle yakın bir ifadesini kullanamazsınız. Bu üçü olabilir itikadı racih dediğiniz zaman. Dolayısıyla Molla Kusrem de burada el bil-ahval diyorsa tarifte oradaki ilimden maksadı nedir? O üçlü. Üç şeydir ha. Üçüdür. Sadece zan değildir. Sadece zan olsaydı o itiraz edenlerin itirazı gerinde olurdu. Ama öyle değildir diyor ha. Peki. Ayrıca Mullah Hussev tarifin ilerisinde min edilleti ha kısmını anlatırken diyecek ki min edilleti ha ile tariften ne çıkmıştır? mukallidin ilmi de çıkmıştır diyecek. Bunun manası nedir? Bunun manası tarifin o kısmına gelene kadar demek ki mukallidin mukallidin ilmi tarifin içerisindedir. Mukallidin ilminin tarifin içerisinde olabilmesi için itikad-ı raciha, bu manayı da yüklemek gerekiyor. Akşı takdirde mukallidin ilmi ta ilim lafından çıkar. O da bir Göster, yani o da bir gerekçe olarak gösterilebilir. İzmir'i ona da ha. Peki. Şimdi dedik gibi nedir ilim? Ee, fıkıh el ilmu bil ahkam. Ahkamı yani misbet-i hukbiye manasında olan ahkamı idraktır. Öyle, ah, öyle ahkam ki el şer'iyeti. Şer'i olan ahkam. İnşallah az kaldı mukaddimeden çıkıyoruz yakın zamanda. Ana konulara gireceğiz. Yani bunu söylüyorum çünkü e, ibarenin de hakkını vermek için olanları da anlatmamız gerekiyor. Anlıyorum biraz böyle afaki şeyler gibi geliyor ama bu mukaddime böyle. Bunu ancak böyle anlayabiliriz. Anlayabildiğimiz kadarıyla. Şimdi Eşşer'iyeti kaydını tefsir ediyor. Ne diyor? اَلْمَوْقُوفَةِ اَلٰى خُطَابِ الشَّارِحِ Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tarif, hanefi usülcülerin veya hanefi fakıh, fakihlerin fıkıh tarifi değil. Bu tarif, şafiilerin fıkıh tarifidir. Bunu öncelikle bir söyleyelim çünkü onun üzerine vurgu yapacağız Ve bir sonraki bölümde. Şer'iyye kaydını, musallıf nasıl tefsir ediyor Mullah Kusre? El şer'iyeti, el mevkufeti ala kutabi şari'i. Ahkam, öyle ahkam ki şer'i. Yani el mevkufeti. ve ahkam dayanıyor. Neye dayanıyor? Ala kutabi şari'i. Bize göre ala el seri kutabi şari'i olacaktı. Değil mi? Hanefi usulcülere göre öyleydi hükmün tarihi. Neyse bu tabi şafilerin tarihidir. De şöyle diyor: El mevkufeti ala kutabi şari'i. Şimdi burada biz geride hükmü neden ibaret kılmıştık? Nişbet-i hükmiyeden ibaret kılmıştık. Yani hüküm nedir demiştik? Beş şey ile vücut dedik baha, keraha hubmet ile ef'al-i arasındaki nişbet-i hükmiyeden ibarettir demiştik. Peki bu nişbet, bu tarihi yapanlara göre... Ancak nereden bilinebilir? Hitabullah'tan bilinebilir, öyle değil mi? Ancak hitabullah'tan bilinebilir. Dolayısıyla madem ki hitabullah'tan bilinebilir, yani şari'in beyanı yani o da hitabıdır, onunla biliniyor, o zaman o hitabullah hepsini içeriyor zaten. yani ameli olanı da ihtikadi olanı da hepsini içeriyor. Daha sonra ameliyle ile hepsini çıkaracağız ama burada hep onun tarihin içerisine giriyor. Dolayısıyla burada bir mabetekebaka fa ala diye e, şer'iye kaydını nasıl tefsir etmesi gerekiyor o zaman? Bu e, tarihi yapan Şafiilere göre şer'iye dediğimiz o zaman el-mevkufeti ala diye ı edilmesi gerekiyor. Bu zaten malum olan bir şey aslında, bu şafiyelerin görüşünü bildikten sonra bu tefsir zaten malumu ilamdan başka bir şey değil. Ancak burada telbih ve telbihte yapılan bir yorum var ki, o yoruma göre nasıl bir tefsir yapmamız gerekir, şerriyet kaydına orası önemlidir. Daha doğrusu telbih sahibi yani tahta ne demiştir? ahkamı açıklarken nisbet-i yedir demiştir. Ne demiştir? Hıtabullah demiştir. Eğer siz gerideki yani hukuh nedir? El ilm bil ahkam Allah'ın hıtabını idrak etmektir. Oradaki ahkamı nasıl tevkir ediyor onlar? olarak tevkir ediyorlar. Eğer bir hıtabullah olarak ahkamı açıklarsak Şer'iyye kaydına nasıl bir manadırmamız lazım? Şer'iyye kaydına nasıl bir tefsir getirmemiz lazım? İzmiri, hatta telvihten naklen söylüyor onu, telvihten kendi de bakınız göreceksiniz. Telviht sahibi diyor ki, aynı tefsir, yani Molla Kusrevin, ey el mevkufeti ala kitab-ı aynı tefsiri yaparız. Ama el mevkufeti ala kitab-ı neyi kastetmemiz gerekir? Orası farklıdır işte. Orada diyor ki bizim buradan kastetmemiz gereken yani el mevkufete ala kitab-ı şari' derken vücub salat, zekat vücub savun ve diğerlerini kastetmemiz gerekir. Yoksa hitabın bizzat kendisini değil. Yani neyi? salat. Öyle kastedersek mana düzgün çıkar. Çıkaralım manayı düzgün? Fukuh nedir? El-ayl itma hizmettir. Ne? Bin ahkam. Yani Allah'ın kitabını. Allah'ın kitabını. Öyle Allah'ın kitabı ki şer'iyeti ne demek? Şer'iyye el-mawtufe ala kitab-ı şari'. Şar'i kitabına dayanır. Şer'i ne demek? Şimdi ahkam nasıl bir ahkam? Namazın vücubuna dair bir ahkam. Bak namazın vücubuna dair bir ahkam, zekatın vücubuna dair bir ahkam, faizin haram olduğuna dair bir ahkam. İşte o zaman buraya, böyle yani tefsirine daha doğrusu, el mevkufete ala kutabi şari'ye böyle mana vermeniz gerekir. Yani akşi takdirde mana çıkaramazsınız diyoruz. Mili. Doğru söylüyor yani fıkıh nedir? <gülüyor> El-ilmu idrahtır. Neyi? Bil-ahkam, ahkamı. Neye dair ahkam? el -şerfiyyeti. Yani el-malkuf ete'l-i Ne demek o? Namazın farziyetine dair ahkam. Namazın mucubiyetine dair, e, namazın, zekatın farziyetine dair ahkam lazım. Bu şekilde bir yorumla buradan da kurtulabilirsiniz diyor. Hale <gülüyor> cebihi, şerfiyye kaygıyla çıktı ne? El-ahkamun akliyetu. Akli olan ahkam çıkmıştır. Akli ahkam ne? Tematür bir şey diğer bir şey mislidir demek, bir şey diğer bir şeye muhaliftir demek. Bunlar nedir? Aklidir. Mesela zeyt amrun neşidir? Mislidir. Neden? Nev'de birleşiyorlar. Nev'de ne yapıyorlar? Birleşiyorlar. Onun için onun mislidir demek. Zeyt himarın neşidir? muhalifidir. Neden? Çünkü nehde ihtilaf ediyorlar. Bu neyle biliniyor? Akılla biliniyor. Yani şer'a ihtiyaç yok bunu bilmek için. Akıl bunu ne yapar? Keşfeder. Dolayısıyla şer'iyyet kaydına akmi olan bu bilgiler ortadan kalkmış. Yani tarihten çıkmıştır. Vel <gülüyor> hissi olan bilgiler de ilim de tarihten çıkmıştır. Ne gibi? Kelopme bir <gülüyor> hararetin nat, ateşin sıcak olduğuna hükmetme gibi. Ateşin sıcak olduğuna hükmetmek için şeriatı bilmek şart değildir. Sıcak su elinize değdi mi, ateşin sıcak olduğunu anlamış olursunuz zaten. Dolayısıyla ateşin sıcak olduğunu bilme, ateşin sıcak olduğun hükmünü bilme, ona dair bilgine değildir? Şer'i değildir. Şer'i kaygıyla o da tarihten çıkar. Ve ha o ustallâhiyyetû, ustallâhi olanla tarihten çıkar. Ne gibi? Kel hukmi bir raf'il failin merfu olduğuna hükmetme gibi. Bu nedir? Nahif ıslahındaki bir bilgidir. Nahim ilbi bu. Bu da tarihten çıkar. Fıkıh değildir. Peki. El ameliyyeti. El ameliyyeti. Neydi usul şafiyle, e, fıkıh şafirlere göre? El ilmu bil ahkam şer'iyyeti. Öyle ahkam ki el ameliyyeti. Ameliyy olan. E, ne demek ameliyy? El mutadikati. Keyfiyetil amel amel keyfiyetine keyfiyetiyle ilgili olan hakkan. Keyfiyetle maksat nedir? Keyfiyetle maksat asl-ı <gülüyor> teklîme kāimetu bil amel demek. Amelle kāim olan sıfat demek. O sıfatla nedir? Vücub, nebîd, mübahat, kerahat, hurmettir. Daha ki şöyle gündü şeyler. Şimdi takaleciliği bu kayıtlarda tarihten çıktı. Yani amelin kaydıyla ne en nazarin yetu gayr-ul bir bi keyfiyeti'l amel. Yani amel. Amel keyfiyetiyle alakalı olmayan misfet-i nazariye de bu tarihten çıkmıştır. Şimdi burada normalde ibarenin akışına göre gelmesi gereken ibare şekli şöyle olmalı. Ama musallıf niye o normalin dışına çıktı onu da söyleyeceğiz. Normalde ibaret şöyle gelmeliydi Yani takala cedihi ameliye kaydıyla çıktı. Ne çıktı? El nisbetü e, el gayrul mutallikati biha. İbaret öyle olması lazım. Yani amel keyfiyetine taluk etmeyen nisbet çıktı demiş lazım. Nisbeti hukmiye çıktı demesi lazım. Onu demedi de, oraya özellikle bir nazariye kelimesi koydum Mullah Hüsrev. Onu neden koydu? Mullah Hüsrev'in tabi burada kast edilen nedir? İrtikadi kelam ilmine dair bütün mesai çıktı demek istiyor burada. O da nasıl çıkıyor? Önce bir nazariyeyi söyleyelim, ondan sonra onun nasıl çıktığını zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır o da. Şimdi, felsefeciler Kendilerine göre ilmi ikiye ayırmışlar. Demişlerdi ki ilim hikmeti ameliyedir, hikmeti nazariyedir. Onlara cevap niteliği taşısın burası diye nazariye kelimecini Molla Teala buraya getirdi. Yoksa nazariye kelimecini biz kendimiz kullandığımız bir kelime değil. Bunu felsefeciler kullanıyorlar. Ama buradaki ifademiz de onların onlara red yapıyoruz. Biz de Şer'i ilimlerin iki kısım olduğunu, işte ikinci, birinci kısmın ametle ilgili, ikinci kısmın itikadla ilgili olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Onlar itikad deniyorlar da felsefecilere aklı, fa, aklı faal diyorlar. Onların kendi görüşleri o. Ama ona ne diyorlar? Hikmetin i nazariye diyorlar. Onlar ona nazariye, onun mukabili olarak bir de itikabi mesailde, mesailde hangi kelimeyi kullanıyoruz? Nazariye kelimesini kullanıyoruz. Molla Kusrevin nazariye kelimesini burada özellikle getirmesinin sebebi onlara onlara mukabil konuşma olduğundan dolayı onu vurgulamak istiyor. Yoksa nazariyeyi biz zaten kullanmıyoruz. Onun için şerfi ilimler de diyor... Ameli ve nazariye taksim edilir. Ameli dediğimiz şeyler amel-i ile yani meşakkatli amellerle kişinin ne azar nefsini kemale erdirir. Bir de ne vardı diyoruz nazariye var. Bununla bu nazariye ile kast edilen nedir? Nazariye ile kast edilen kada taalluk eden şer'i nişbetlerdir. Yani Allah'u vahidun gibi, değil mi? Marifetullah-i Teala gibi olan bütün nisbetlerdir. İşte onlar bu tarihten çıkmıştır. Kebucu bil iman ve nahlihi, imanın vacip olması gibi, yani el nazariye, el gayrül müteallikati bi keyfiyetil amel dediğimiz, çünkü onlar itikada talih ediyorlar, onlar çıktı. Kebucu bil iman ve nahlihi. Ancak burada biri çıkıp şöyle bir itirazda bulunabilir diyebilir ki iman, vücud bir iman dedi ya, iman nedir? Kalbin ameli değil. Amel. Ve vücud basfı da yok mudur? Var Gereklidir. Vücud derken gerekli fazla yani. Gereklidir. O zaman bunun tarih içerisinde kalması lazım. Tarihten çıkmaması lazım. Derse birisi, böyle bir itiraf yaparsa, ona verilecek olan cevap da buradaki amelden maksat Kalbin ameli değil, azaların amelidir. Deriz, ona da bu cevap vermiş oluruz ha. Peki. Vel vicdaniyat, vicdaniyat da tarihten çıktı. Yani vicdaniyatın ahkamı da tarihten çıktı. Ne gibi? Tel ahlaki, ahlak gibi. Fe inneha melekâtin es la tetealleku bil mübâşaratî. Ahlaki olan şeylerin, hiçbir kişinin cömerti, cimrili, lâkiliği. Bunlar hep ahlaki şeylerdir. Bu ahlaki şeyler, kişide birtakım melekeler, kabiliyetlerdir ki bunlar mübaşereye ne yapmaz yani amele taalluk etmez. Kişinin kendinde, vicdanında olan şeyler bunlar. Dolayısıyla amele talukleri yoktur. Bir ameliyye deyince, yani el ameliyye vicdanın vicdaniyat da tarihin içerisinde ne olmuştur? Çıkmıştır. مِنْ اَدِلَّتِهَا Mübareğin her kelamında birçok şey ifade edilmek isteniyor. Şimdi min edilleti haya tutuyor. Mallahu zev diyor ki mutaallikun bil anni dunel ahkami. Min edilleti hakir ahkama değil ya ahkama taalluk ediyor. Mallahu zev bu açıklamayı niye yapıyor? Bu açıklamayı yapmak zorunluluğu niye hissediyor? Bir vehmi ortadan kaldırmak için bunu yapıyor. Nedir o vehim? Şimdi biraz sonra Min Edilleti Han'ın altında dört tane ilimden bahsedeceğim: İlmi Allah, İlmi Rasul, ilmur ve İlmi Min Edilleti Ha kaydıyla bu dört ilim fıkın tarihinden çıkacak. Min Edilleti Ha kaydıyla çıkacak. Eğer siz Min Edilleti Hayı kaydı değil de. Ahkamın kaydı yaparsanız bunların hepsi tarihte kalır. Bunların hepsi nerede kalır? Tarihte kalır. Niye tarihte kalırlar? O konuya da değiniyor. Şöyle bir ifadeci var ibiriğimiz. Sadece özet olarak onu söyleyeyim <gülüyor> lahkam min al edille, laestelcim husul al ilmi biha min edille. Ahkamın edilleden husulu, ahkamın edilleden husulu neyi gerektirmez? ahkamu edilden bilmeyi gerektirmez. Bakın tarihi baştan beri alacak olursak nedir fıkıh el-ayni? Benim idrak neyin? Din ahkam, ahkamı idrak. Eşrüyye el yeti el-amaliyye. Şer'i ve ameli olan ahkamı. Şimdi ahkama sıfat yapalım onu. Öyle ahkam ki el-hâsileti min delilitha. Delillerinden usule gelen ahkam ahkamın delillerden husule gelmesi onu delillerden bilmeyi gerektirmiyor. O zaman Mevla Teala'nın ilmi, Cibril-i Emin'in ilmi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmi, Cibril-i Emin'in ilmi ve Mukallid'in ilmi edilleden hatul olan ahkamı bilmeye dair değil mi? İdrak dahi dair değil mi? Bakınız, ilim yani ilim demek farklı bir şeydir. E, bu ahkamı Edilleden hasıl olan demek ayrı bir şey. Ahkamın edilleden hasıl olması, ahkamı edilleden bilmek demek aynı şey. İzmiri diyor ki, ahkamın edilleden hasıl olması, ahkamı edilleden bilmeyi gerektirmez. Bu ifade bize neyi veriyor? Demek ki bu dört ilim de nereye girer? Bu tarifin içerisine girer. Peki şöyle de şey, ilmin kaydı yapsaydık. Yani de şeydir ki, ahkamı edilleden bilmek de şeydir. O zaman durum değişir. Ahkam edilleden bilmek demek, edilleye ne yapmak demektir? Sahih nazar yapmak demektir. Sahih nazar yaptıktan sonra, zaten demin o demek değil miydi? Sahih nazar yaptıktan sonra siz bir matluba ulaşacaksınız. Mevla Teala'nın ilminde böyle bir sahih nazarla matluba ulaşmak yoktur. Peygamber Efendimiz Alihi Vesselam'ın ve Selam'ın ilminde de yoktur. Geride söylemiştik. Peygamber Efendimiz Alihi Vesselam'ın ve Selam'ın ilmi hak sendir. Yani kendisine bir anda verilendir. Yoksa delillere bakıp onları inceleyip de sonuca varma değildir. Cibrine Emin'in ilmi de aynı şekildedir. Mukallidinin ilmi zaten öyledir. O delillerden ahkamı çıkarmaz. Çıkmış olan ahkamını yapar. Şöyle makbule. Dolayısıyla buradaki min ha ahkama taalluk ederse ne olamaz? Ahkama taalluk ederse bu dört ilim tariften çıkamaz, tarifin içerisinde kalır. İşte o vehmi taraf etmek için böyle akla gelebilir diyor. Onu bertaraf etmek için ne diyor? Bu ahkama değil, ilme taalluk ediyor diyor. Peki. Bil'indûnel ahkam. Bimâne ennehu yunzarufil edilleti feyûlemu minhâ el-ahkam. Tabi. İlme taalluk edince hangi manada oluyor? İmâne ennehu yundarufin edilleti Delillere bakılır, nazar edilir yani. Nazarı biliyorsunuz. Tertib-i umurin malumetin niyete vassal eylâ meçhulîn Yoksa böyle gözle bakmak değildir malum. feyûlev <gülüyor> minhâ O delillerden bilinir. Ne bilinir? Al-ahkâm, bilinir. Dolayısıyla fekharacı ilmullâhi teâlâ ve ilmurrasûl ve cibrîle aleyhimesselâmü ve ilmulmukallî Daha ne çıktı? Ve ma ulime, zorunlu olarak bilinen. Ne biliniyor? Kemruhuminet din. binden olduğu zorunlu olarak bilinenler de çıktı. Çünkü oraya delille bakmaya gerek yok. Bakınız, herkes namazın farz olduğunu bilir. Hiç ilimle iştikal etmeyendir. Namazın farz olduğunu, orucun farz olduğunu, zekatın farz olduğunu, faizin haram olduğunu, cinanın haram olduğunu, hırsızlığın haram olduğunu, bunlar zarureyat-ı diniyedir. Ta başında söylemiştik. Hani fıkıh lafzının mükemması nedir o ihtilafta zandır diyenlere göre bu sual olarak gelen bir şey değil mi? Biz onu ne yapmıştık? Bunlar zaten buradaki fıkhın tarifine girmiyor ki demiştik. İşte buna binaen bunu söylemiştik. <gülme sesi> şafiilere göre bu fıkıhtan değil. İhtilaf var bunda ha. Ama şafiilere göre zarudiyyat-ı diniye değildir? Fıkıhtan değildir diyor. Peki. Et-tafsiliyeti, min edilletihâ deliller, öyle deliller ki et-tafsiliyeti, tafsili olan deliller. Malumunuz bir icmali olan delil var, kitap sünnet icmağı kıyastır, bir de tafsili olan delil var ki kitaptaki, sünnetteki hüküm bildiren her bir sözdür, her bir kelamdır. Şimdi burada, hâcebihî el-usûlû, bu kayıtla, tafsiliye kaydıyla ne çıktı? Fıkhın tarifinden usulün, usul ilmi çıktı. Nasıl çıktı bakalım. Ne gibi mesela? <gülüyor> Kel ilmi bimucu bil me'muri bihi meselen. Me'mur bihin olmasını bilmek. Bunu usul meşeleci olarak aldı. İzmir'in itirazı varsa da o itirazı başkaları kalede almıyorlar. Dolayısıyla bunun gibi. Mesela evet. <gülüyor> bunu da başka bir şerhden çizme nakletmiş olayım. Teşekkür ediyorum Feyza Kul namaz kelam. Ha da vacibun lehu ve kullu mekmurun bihi vacibun. Ha da vacib. Ha da vacibun, hâda vacibun derken, hâza, fiilidir. Namazı, oruçtur, haçtır, zekattır. Her neyse bir tanesi Namaz diye. Nedir vacibun? Neyin ne yapmakurun Bu sure yani gelme gelme salat ise nedir? Mekmurun bihtiramı وَكُلُّنْ مَكْنُرُونْ بِهِ وَاجِبُونْ هَبْ مَكْنُرُونْ بِهِ Vâciptir, hâza vâcibun. Öyleyse bu vâciptir. Yani namaz vâciptir. Namazın vücubu fıkhın bir meselesi değil. Namazın vücubu aslında fıkhın bir meşeleci. Ama bunu neyi kullanarak yaptık? Usulden bir kaideyi bu kıyasta kübra yaparak yaptık değil mi? Dolayısıyla o usul yani mekmur bih vaciptir dediğimiz bu usul bu tariften çıkmıştır. O fıkıh değildir. Niye? Çünkü bu delil, şimdiki yapmış olduğum bu delil bu kıyastır. Kıyas ise nedir? İcmali Yani siz usul ilminin o kavaidini ne yapıyordunuz maklubi fıkıhya ulaşmada? Kıyasta kullanıyordunuz. Yani kıyasın kübrası yapıyordunuz. İşte bu kıyastır. O zaten subranede diyorduk, sehnet Husul, husûl, o çıkıyor diyorduk. Dolayısıyla orası husul. o zaman bu husûl dediğimizde bu kıyas, kıyas ise tavsili değil, icmâî denildir. Dolayısıyla tarihten çıkar. Daha ne çıkar? Vel hilâtu, hılâf ilmi de çıkar. Cedel ilmi. Hılaf ilmi derken neyi kastediyor? Yine başka bir şerhten bunu maklediyorum size. وَوَ لَيْتَ مِنْ عِلْمِ الْاُسُولِ وَلْهُوَ مِنْ مُلْحَقَاتِ ilmi usul. Cedel ilmi yani hilaf ilmi usul ilmi değildir. Belki usul ilmine mulhaktır. Ne demektir hilaf? Hilaf, muktazî ve nâfî ile şer'i delillere bakmadan fıkıh bir meseleyi ispat etmedir. Bakınız, muktazı iki çine de misal vereceğim size. Muktabi ve Naati ile fıkıh delillere, delillere bakmadan fıkıh bir meseleyi ispat etmedir. Bakın ispat edeceğiz. Önce size Muktabiye, daha sonra Naatiye verelim. şer vereyim? Madem büyükün ucudeti en Naati bitsek, borçlu adamın malında cekabı net gelen cekab vermeyi net gelen bir şey bulunuyor. Nedir o borç? Ve kulu mu ucudeti en Naatı Nafi, Nafi'nin kendi bulunmuş olduğu her borç, zekatın herkeden tabi, لَا يَجِبُ فِيهِ الذَّكَاتُ Onda zekat vacip olmaz. Öyleyse مَالُ الْمَدْيُونَ لَا يَجِبُ فِيهِ الذَّكَاتُ لَا يَجِبُ فِيهِ الذَّكَاتُ Borçlunun malında zekat vacip olmaz. Borçlunun malında zekat vacip olmaz, fıkhî bir tonuştur. Fıkhı mesaili dediğimiz meşkelelerden bir tane içindir. Peki biz bunu neyle ispat ettik? biz bunu nafile ile ispat ettik. Yani hilaf dediğimiz o idi. Nafile ile ispat ettik. Ancak bu kıyastır. Kıyas ise icmali delildir. Biz halbuki ne diyoruz? Tafsili min edillerle te tafsili yetiliyoruz. Dolayısıyla bu hilaf de çıkar. Bu nafinin misali değil. Muktadiye de ayrıca bir misal okuyan size. Muktadiye de lafi da حُلِيُّ النِّشَاءِ مَعْنِي يَجِبُ ف۪يهِ تَجِبُ ف۪يهِ الذَّكَاتِ Kadınların süs, zinet eşyası olan altın ve gümüşler maldır. Biz Hanefilere göre onlarda zekat nedir? Vaciptir diyoruz. Niye? Şimdi muktazî yapacağız, bakın. لِيَنَّهُ مَعْنُ مُجِدَ ف۪يهِ الْمُكْتَذ۪ي Surat Çünkü kadınların süs eşyası olarak kullanmış olduğu süs, zinet olarak süs zinet de, olarak fistte girilmiyor ama cinnet olarak kullanmış oldukları altın ve gümüşten mallar da ne var muktazı var. Muktazı nedir? Altın ve gümüşün nisap miktarına ulaşmasıdır. Bunu isterse kullansın, ister süs olarak taksın, isterse altını evinin bir tarafına atsın, hiç fark etmez. Orada muktazı var, nisap ulaşmıştır çünkü. وَكُلْ مَعْوْزِلَتِيهِ الْمُقْتَذِيهِ Kendi içinde muktazî bulunan her şey tecbu zekatı. O zaman tolî ginnisâ tecbu fîhiz Bakınız muktazî ile ne yaptık? Kıyas yoluyla süs, kadınların zinet eşyalarında, altın ve gümüşlerinde zekât olduğunu ispat ettik. Ya zekâtı ve asil zekâtı de ispat edebilirsiniz, öyle değil mi? Biraz önce dediğim şer'i delile gitmeden ne yapıyorsunuz? Muhtazı ile e, toki bir meseleyi ispat etmenin adı zaten hılaf. Değil mi Hılaft dediğimiz budur. Ama burada da kıyas yaptık. Kıyas nedir? İcmali evet. Halbuki biz tavsili dedik demiştik. Dolayısıyla bununla o da tarihten çıkmıştır. Zaten o kıyas o. Yarın inşallah biraz daha kolay bir meşele okuyacağız. Ondan sonra da daha da rahatlamış olacağız. Allah nasip eder. Kıyas o. Fıkıhtan zaten çıkmıyor mu o? Fıkıhtan zaten çıkmıyor mu? Yok hayır. Yine şeyin içerisinde, fıkıhın içerisinde. Şimdi biz bu şeyden, fıkıhtan son bölümde bir yer kalmıştı. Hem onu okuyayım, hem de size hıyarlı ayıttan da biraz bölüm okuyayım inşallah. Ve men ma tevelehu hıyarul rukyeti batale hıyarudu. Bunu okumuş muydu? Neyse oradan alalım. Kim ölürse ki ve leho hiyar rukye hiyar hakkı varken bir kimse bir malı görmeden satın aldı daha sonradan da görmeden öldü. Yani bu adam hiyar rukiyet malı görme hakkı varken onu kullanamadan öldü. Peki bu hak varistlerin intikal eder. Onu söyleyecek. Batale hiyar. Onun bu muhayyerliği batıl olur. Varistlerine intikal etmez. Nedir bunun manası? Aklid lazım olur demektir. Yani bir kimse bir malı görmeden satın alsa, daha sonra malı gördüğünde bu muhayyirliği var. Yani isterse akli onaylar, çünkü belirlenen görül ve akli onaylar, belirlenen vasıflarda görmezse akli de ne yapabilirdi? Bozabilir. Bu hakkı var. Ama adam malı görmeden satın aldı, ondan sonra da görmeden vefat etti. Bu görme muhayyerliği var ister eder mi? Hayır etmez. Peki ne olur etmezse? Akit lazım. <gülüyor> muhayyerliği batıl olur. Yok takit değil, akit lazım olur. Ölem yentekil ila varik fi bu muhayyerlik var intikal etmez. Ne gibi kapıyı şart, kıyar şartta olduğu gibi kemanadır. Kemamenra orada ne demiştik? Lennehu lekelehu illa me fiketun ve iradetun. Fela yatahawur <gülüyor> intikaluhu ve irfi ma yaqul intikala. Kemal Narva dediği o. Çünkü hıyar şartta, hıyar şart dediğimiz şey nedir? O kişinin bir iradeşini ortaya koyması, dilemesidir. Bu iradeyi ortaya koyma, dilemenin kişinin ölmesiyle varişlere intikali tasavvur bile edilemez. Neden? Çünkü intikal dediğimiz şeyler, yani varişe intikal eden şeyler nedir? Tasavvur edilebilen şeylerdir. Bunların tasavvuru söz konusu değil. Bu da aynı şekilde. Yani kişi malı görmeden satın aldı. Gördüğün zaman muhayyerdi. Aklı onaylayacak veya da bozacaktı. Ama bunu yapamadan öldü. Görmeden öldü çünkü. Peki, varişe intikal etti desek hıyar uçak. Ne intikal etti varişe? Kanaat ortaya koyma. İşte kanaat ortaya koyma dediğimiz şey mal gibi intikali kabul eden şeylerden değil. Onun için batıl oldu. Ve men ra aşeyen sümmeş tarahu Kim bir <gülüyor> şeyi görür? Bir müddet sonra da onu satın alırsa, şu konumuz yet malumumuz, görme muhayyiye. Bir kişi bir malı, mesela bir arabayı veya başka bir şey olsun, herhangi bir mal. Onu ne yaptı, gördü. Gördü ama gitti, almadı onu. Daha sonra o malın sahibine diyor ki, senin şu malını hani şu dükkanın şu veya da şu araba neydi artık? Onu kastederek, gördüğü malı kastederek, onu satın aldın dersen. O da sattım derse. Akip anında ortada mal yok ha görmüyorum. Ama daha önceden o malı ne yapmıştı? Görmüştü. O malı satın alsa bir müddet sonra el yuhu. Müşteri biliyor ki o satın aldığı mal daha önceden görmüş olduğu maldır. Bunu da biliyor. Böyle satın alsa onu bakarız. Ve insanı bakiyen eğer o önceden görüp sonradan görmeden satın aldığı bu mal daha sonra kendisine getirilip teslim edildiğinde duruyorsa o mal. Nasıl duruyor? Önceden görmüş olduğu sıfat üzere duruyor. Bir değişikliğe uğramamış. Hakikaten gördüğü gibi duruyor. Böyle olursa felafiyanın. Bu vakit lazımdır. Bunun görme mukayyerliği yoktur. Oldu mu? Görme mukayyerliği yoktur. Gördü onun. Görme mukayyerliği görmecine bitti. Neden? Çünkü daha önceden görmüş olduğu vasıfta zaten var. Değişikliğe uğramamış. Niye diyor zaten? Satın aldığım malın vasıflarını bilmeci hasrul nehubir görmek ile onun için nedir zaten? Hasıldır. O malın vasıflarını biliyor. Ve bir Ve Öyle değil mi? O vasıfları bilmek, ortadan kalsa o zaman bunun için muhayyelik sabit olurdu. Vasıflara bilmenin ortadan kalkması nasıl olurdu? O malın tahayyülüyle olurdu. Daha önce gördüğü vasıflarda değil de bir takım değişikliklere uğramış olarak olsaydı olurdu o el-ilmu bi olmaması. Ama biz metinde nasıl takdir ettik meşaleyi? Aynı şekliyle duruyor diye takdir et. O zaman muhayyedi yoktu. Ama bi fevâtiye tutu lehur hıyâd Keda Aynı şekilde müşteri için muhayyirlik sabit olur. Ne zaman izâlem yâlem ennehum er'iyyuhu görmeden satın aldığı bu malın daha önceden görmüş olduğu mal olduğunu bilmeden alırsa gördüğünde var. vardır. Velevke alfâfı değişmemiş olsun. ha. Niye? Çünkü o mala neşiyor? Rızası yok. Akit esnasında adam görmeden bir malı alıyor, kişinin görmediği malar rızası olmayabilir. Dolayısıyla gördüğünde benim düşündüğüm vasıflarda veya bana anlatılan vasıflardadır der, akdi onaylar veyahut da bozabilir. Ve evet. İnvecid-i evet. e ay giren eğer o malı değişmiş olarak bulursa, yani daha önceden görmüş olduğu bir malı daha sonradan satın aldı, biliyordu hem de satın aldı yani görmüş olduğu mal olduğunu, ama mal getirilip kendisine teşkim edildiğinde bakıyor ki önceden görmüş olduğu vasıflarda değil bu mal, Vasıfları değişmiş. Eğer bir tagayyir olursa, öyle bulursa onu فَلَهُ الْخِيَا O zaman müşterinin hıyar yet hıyar layık değil ha, hıyar huyyiyet hakkı vardır. Niye? لَنْهُ بِتَغَيُّرِي سَارَكَ اَنَّهُ لَنْ يَرَبُ Çünkü mal değişime uğramasıyla Hangi bu adam bu müşteriyi daha önceden o malı görmüş gibidir. Dolayısıyla gördüğünde bir hakkı var. Ve iniştelefa, eğer satıcı ile müşteri ihtilaf ederlerse nerede bir taahhüyim malın değişikliğe uğradığında. Demek ki gerçi ihtilafları yok. Yani bir kişi daha önceden görmüş olduğu malı o malı görmeden satın alırken. O mal olduğunu bilerek satın alsa ama görmüyor tabi satın alırken. Alsa daha sonradan bunu müşteri de biliyor. Satıcı da biliyor. Neyi biliyor? Bu kişi buna hangi malı satıyor? Daha önceden bu adamın gördüğü malı ben ona satıyorum. Satıcı da bunu biliyor. Müşteri de biliyor satın aldığı malı olduğunu ama mal kendine teşrim edildiğinde müşteri diyor ki bunun vasıfları değişmiş. Ne demek istiyor? Benim hıyar hufiyet hakkım var demek. Ama satıcı da diyor ki, hayır, bunun vasıfları değişmedi. Sen daha önce nasıl gördün ise bu mal aynı o şekliyledir. O da ne demek istiyor? Satıcı ne demek istiyor? Senin muhayyellik hakkın yok demek istiyor. Akit lazımdır, vereceksin parayı, malı alıp götüreceksin demek istiyor satıcı. Evet. Böyle olursa kimin sözüne itibar edeceğiz? Fel kavlu lil Satıcının sözüne ile beraber değişmediğine dair yemin etmesiyle beraber onun sözüne itibar edeceğiz. Neden? Çünkü o malın değişikliğe uğraması, müşteri onu önceden görmüştü. 22 gün sonra onu satın aldı. Bu süre içerisinde bu malın değişikliğe uğraması nedir? Hadis. Yani görmesinden sonra meydana gelen bir değil. Halbuki ve sebebul lüzum, akdin lazım olmaz sebebi ise nedir? Zahirun, zahirdir. Akdin lazım olmaz sebebi. Nedir o sebep? Üç şey söyleyebiliriz o sebep hakkında. Birincisi, sebebul lüzumul yani vehuva ruh yeti küs immine'l Hani bu makud satın aldı bu mal kendi getirildiğini oradan bir parçayı bile görmek nedir? Bir parçayı bile görmek nedir? Aklın uzununa sebeptir diyor. Bu pek doyurucu bir görüş değil. Ama şu kişi doyurucudur. Bakınız diyor ki Er-hukyetü sabikatü Önceden görme Hani iki gün önce görmüştü diyoruz ya O önceden görme Bu aklı satın aldığında Aklın lazım olmasının neşidir? Sebebidir. Veyahut da El-vey-ül-bağd el huluf El-hali Hani surutun muşciden veya bu adam, bu kişiyle öyle bir akit yaptı ki, onu yıpsat edecek şartlardan hali olan Ba'at, yani kesin bir akit yaptı. Zahir olan bu değil mi? Müşterinle sapıcı arasında zahir olan bu değil mi? Kesin bir akit. Peki, müşterinin iddia ettiği şey nedir? Sonradan meydana gelen bir hadise. Biri zahir, biri sonradan meydana gelen bir hadise. Biz neye göre hüküm veririz? فَالْقَوْلُ kavlu men مَنْ يَتَمَسْسَكُ zahir. Söz, zahire tutunan kişinin sözüdür. Dolayısıyla burada satıcının söz, satıcı zahire tutunuyor. Onun için yeminle beraber onun sözü makbuldür diyoruz. Ancak بِخِلَافِ مَا اِزَكْتَلَفَا فِرْرُؤْيَةِ Ruhiyet konusunda ihtilaf etmeleri buna aykırıdır. Ne demek ruhiyet konusunda ihtilaf etmeleri? Satıcı diyor ki, sen gördün bu malı. Müşteri de diyor ki, ''Ben bu malı görmedim.'' Ne demek istiyor müşteri? ''Ben bu malı görmedim.'' diyor. Yani, ''Benim muhayyelik hakkım var.'' diyor. Satıcı da diyor ki, ''Sen bu malı gördün.'' Ne demek istiyor yani? ''Senin muhayyeli, hıyar, hukuket hakkın yok şu anda malı gördün.'' De demek istiyor. Böyle bir ihtilaf olursa, bu yukarıda anlattığımıza aykırıdır. Ne demek istiyor aykırıdır? Yani burada müşterinin mi çocuğuna itibar edeceğimi istiyor. Neden? Ne en Çünkü ruh yet emrın halidir. Görme işi nedir? hakikaten hadis bir iştir. Yani kişi biri bir başkasına ayrılan malı görmesine nedir? tabiatıyla olan bir hadise değil. Sonradan gördü onu görmüş oldu. Sonradan vucuda gelen bir iştir. Ve müşteri müşteri ise yün ruhu satıcı gördüğünü iddia ediyor, değil mi? Bu emre hadis. Müşteri ise bunu inkar ediyor. Ben görmedim diyor. O zaman tel kavlu münkir, yani lil müşteri. El kavlu kavlu münkir, ma geminihidir. Değil mi kural? Dolayısıyla burada müşterinin çocuğuna itibar edilir. İstersen başlıkta kalalım. Yani bundan biraz daha dolu inşallah. Elhamdülillahirrahmanirrahim.